Uykunun faydaları Hazırlayan ve sunan Oğulcan Bakiler Merhaba Burası Radyo Eko Uykunun faydaları programı Ben Oğulcan Bakiler ee, Bu haftaki programın başlığı İzmir'in yitik semtleri ee, Yanımda programın konuğu olarak Kenan Ergül var. Ee, Kenan Ergül felsefe öğretmenliği yapıyor. Hoş geldin hocam Hoş bulduk. Ee, felsefe öğretmenliği yapıyor. Ee, uzun zamandan beri tanışıyoruz. Hocam olarak Dayan. tanıtayım. Ee, bu haftaki program başlığı İzmir'in yitik semtleri demiştik. Ee, konu baya kapsamlı ee, anladığım kadarıyla. Şimdiye kadar görmezden giden. Bazı şeyler de var. Ayrıca e, görmezden gelinenlerin yanında e, nasıldı hocam o? Bilip de bilmediklerimiz değil mi? E, bilip de bilmediklerimiz e, gerçi o başka bir konu ama hani bizim e, düşünce dünyamızda şöyle evet. bir şey vardır. E, bilen bildiğini bilen e, bilen bildiğini bilmeyen bilmediğini Bilmeyen, bilmediğini bilen. Evet, Dört, evet. Kategori. Dört kategori. Ee, biz e, herhalde bu kategoride <gülüyor> e, bilen, bildiğini de bilen durumdayız. Zaten bunlara alim diyorlar. En kötü kategori e, bilmediğini bilmeyenlerdir. Evet, evet. Konuya dönecek olsak e, İzmir'deki mahalle adlarının değişmesi diye not almışım ben buraya. E, biraz tarihi e, örnekler verelim. Evet. İzmir'deki mahalle adlarının değişmesi aslında çok geniş bir perspektifte evet, Bizim modernleşme evet. maceramızla çok ilintili olsa gerek evet. Osmanlı döneminden itibaren başlıyor 19. yüzyılda padişah isimlerinin verildiğini görüyoruz mesela evet. semtlere bu ikinci meşrutiyete de tekabül ediyor. Fakat daha sonra ikinci meşrutiyetten sonra ben bunları hemen hızlı hızlı geçiyorum. Tamam, tamam. İkinci meşrutiyetten sonra 31 Mart olayı yine semt isimleri değişiyor. Evet. Padişah hatları alınıp 31 Mart olayının meşhurlarının isimleri <gülüyor> koyuluyor. Daha sonra bir hars Milli Dönemi var. Buna Cumhuriyet Dönemi Harsı milli milli kültür hı hı. Ee, bu dönemde de birazdan geleceğiz ee, farklı örnekler var evet. ee, yine e, günümüze kadar e, getirelim bunu hı hı. 1930'da bir belediye kanunu çıkıyor bu belediye kanunuyla tekrar e, isimler değişiyor hı hı. bunun da e, yaptığı açılım şu e, bir takım e, Harsı milliye göre hı hı. isimler değiştirilmişti. Yani bu gayrimilli isimlerin gitmesi demek. E, fakat ideolojiye uydurmak hı hı. lazımdı. Evet. Bu belediye kanunu kimseyi belediyenin elinde düşürmesin. E, 1950'ye kadar e, iki değişiklikler var. Demokrat Parti evet. değişiklikler ve günümüz. Hı hı. E, semt adlarının, mahalle adlarının değişmesi böyle. Şimdi bizim bu e, Cumhuriyet dönemi modernleşme çabaları e, şu açıdan önemli belki e, konuya girizgah olması e, nedeniyle önemli bir örnek e, Falih Rıfkı Atay e, hepimiz biliyoruz e, Falih Atay'ın Çankaya adlı kitabında e, meşhur bir diyalog vardır. O diyalogta Ankara'nın imarı için epeyce bir mimar ismi alınır fakat nihayetinde galiba Avustralyalı olsa gerek mimarda karar kılınır ve o mimar Ankara'ya davet edilir. Davet sırasında Mustafa Kemal'le girilen diyalogda mimar şu soruyu sorar der. Efendim der ben Ankara'yı imar edeceğim yani her yetkiye ben sahip miyim diye bir soru sorar. Mustafa Kemal de biraz kızar tabi bu soruya. Der ki ne demek istiyorsun? Ben ki bu ülkeyi kurtaran kişiyim. Kurtardığım bu ülkeyi kuramayacak mıyım? Diye bir sinirli bir şekilde de cevap verir. Mimar gülümseyerek ayrılır. Daha sonraki süreçte mimar tabi Ankara'nın şu andaki imar planı çok değişmiştir. Birkaç değişikliğe uğrar. Ee, en sonda e, Mustafa Kemal'in yanına gelince der ki, e, paşam der e, ilk plan böyleydi şu andaki planımız bu. E, sonra sorarlar mimara derler neden bu kadar bir değişikliğe gittiniz? Çünkü der mimar e, bir e, şehri imar ederken e, ben onun yerine konuşayım şimdi etraf ve eşraf kelimeleri önemli. Yani Ankara'yı imar ederken eşrafı bir türlü aşamaz. Yani eşraf dediğim yolu çizerken eğer eşraftan birisine denk gelirseniz o yolun imarı bozulur. Etraftakiler zaten buna çok dokunamazlar. Dolayısıyla Cumhuriyet'le beraber o zamanki cadde isimlerinden tutun caddenin yapımına kadar her şey zaten bir şekilde değişmiştir. Hatta yine Ankara'da bir örnek verelim. Etimeskut'u herkes bilir. Et-i eski ismi Ahi Mesut'tur. Yani Ahi e, geleneği de yine biliyoruz e, biz e, İç Anadolu'daki o e, ekonomiyle ilgili olduğu için ve hı hı. tabii ki ahlak e, sanatla da ilgili. E, tabii ki bu İzmir'e geldiğimizde de İzmir'de farklı olmayacak nihayetinde. Yani İzmir'de de biraz sonra senin de vereceğin güzel örneklerden e, biliyorum. E, semtlerin ne kadar e, değiştiğini e, biliyoruz. Yine bir örnek verelim. Cumhuriyet döneminde mesela iki metafor çok önemli. Birisi garlar, diğeri camiler. <gülüyor> Önceden mesela bütün toplum merkezi cami olarak şekillenmişti. Yani caminin imamı aynı zamanda sohbet edilen kişiydi, aynı zamanda cami avlusunda toplanılırdı, istişare edilirdi. Cumhuriyetle beraber mesela Cumhuriyet ideolojisiyle beraber dikkat edin garların mimarisi çok güzeldir mesela. Yani hangi gara giderseniz şaşırırsınız deriz ki bu kadar etrafta bu kadar haraba varken nasıl orada bu kadar güzel mimari eserler var diye. Tam da işte gar e, cami e, unsuruna e, caminin toplumsal düzenine alternatif bir düzen sunmak amacıyla inşa edilir ve tabii ki bu inşa güzel olması lazım. Yani oradaki gardaki bulunan şefin çok iyi giyinmesi lazım dikkat edin mesela çok dikkatli giyinir üstü başı temizdir kız istemeye bile belki eskiden imamlar aracı olurdu daha sonra gar şefleri bile aracı oldular dolayısıyla garlar mesela yine İzmir'deki garları Basmane garı Aslancak garını göz önüne alın veya gidin en ufak bir yerdeki bile ilçemizdeki bile garlara bakarsanız. Orada da aynı düzenin orada olduğunu görürsünüz. Yani isimlerle beraber e, toplumsal hayatın, toplumsal düzenin değişmesi, yerlerin değişmesi aynı zamanda yer isimlerinin değil mekanın da değişmesi anlamına geliyor. Biz tabii bu arada mekanı değiştirmekle zamanı da değiştirmiş oluyoruz. Yani bizim bir nevi zamanla ilgili bağlantımızın da kopması lazım. Çünkü yine hatırlayın. Gar saatleri namaz saatlerine göre ayarlanırdı ve hangi gar saati deniz zaman ikindi e, e, treni derlerdi. Fakat daha sonradan diyelim ki İzmir'deki ikindi namazıyla eğer ödemişteki ikindi namazı arasında fark varsa trenlerin saatlerinde de problem olacak haliyle onlar daha sonradan şu anda bildiğimiz saatler düzenine geldi. Yani değişim e, zaman ve mekanla başladı e, evet, evet. her şeyden önce mimarye döncuk olsak da birçok örnek var mimar da evet. e, me mekanın ve zamanın e, değişmesi e, ben İzmir'de o dönemde e, yaşayanların e, özelliklerine de e, girmek istiyorum hmm. e, o dönemde İzmir'de bahsettiğimiz dönem Türklerin İzmir'e gelişi hmm. evet. e, Türklerin İzmir'e gelişinden sonra e, tabii çok önce götürürsek mevzuyu. Timur'a kadar götürecek miyiz? Timur'un ee, İzmir'i almasına kadar. Mesela Timur İzmir'i aldıktan sonra kemeraltı oluyor. Yani o e, kadife kala'daki o taşlarla beraber kemeraltı e, yığıma e, bir şekilde mesela inşa ediliyor. Ka kadife Kale'de, yani şunu önemli. duymuştum. Kadıfe hmm. şu e, ilginç değil? biliyorsunuz Kadıfe uzun zaman şey kaldı. Yani bakımsız kaldı. Evet. Ee, yani başka nedenler de var. Hı hı. Ee, fakat Kadife Kale'de en son bir bakım başlatıldı diyebiliyorum. Evet. Bayağı geniş çaplı bir bakım olması lazım. Bu Kadife Kale'deki bakım esnasında e, işte o bakımın gerektireceği şekilde taşlar tekrar e, diziliyor, hı hı. toplanıyor. En alttaki taşlar en üste doğru farklı tarih dönemleri. Hmm. Yani işte bahsettiğiniz dönemlerden tutun da en son Kadife Kale'ye benim bahsedeceğim birazdan o dönemdeki taşlar kullanılmış. Hmm. Şimdi birden aynı tarih bir taş üst üste taşlar yığılmış şekilde görülebiliyor. Evet. Benim bahsedeceğim ödünlersek ben Çakabe'ye kadar hmm. 1080'lerde diyoruz. Türklerin buraya gelmesiyle Hı -hı. birlikte Türkler biliyorsunuz Kadıvekal tarafında yerleşiyorlar. Ya yani bu hiçbir zaman değişmiyor. Evet, i̇şte şeyi de bilelim değil mi? O e Diyarbakır İzmir meselesini zaten e söyleriz zaten. Yani çünkü isimlerle ilgili o önemli. Şu anda Konak Pierre dediğimiz alan eskiden balık kalyonu olarak da, evet bilinen yer. Evet. Levantenler dediğimiz birinci kordon tarafındaki oturan kişiler Gavur İzmir olarak alındılar. Evet. Yani. E, isimler her şeyden önce insanların e, bulundukları milletle de alakalı yani bu, e, bir şey. Yani bu, bu, bu hiçbir zaman değişmemiş. Evet. E, yani o zamana kadar götürmemin nedeni de oydusun söylediğiniz lafa getirmek. Evet. E, yani o zamanlar Kalife Kale'de yerleşilmiş. Evet. Çok güç, küçük bir grup. E, fakat e, o zamanlar da e, sahil kısımlarına e, birazdan bahsedeceğimiz diğer gruplar hı hı. yerleşmişlerdi. E, bu bu Sahil kısımlarına yerleştikleri için de bunlara Gavur İzmir Hı -hı. yani aşağı İzmir Gavur evet. İzmir anlamında Hı -hı. E, diğerleri de Yukarı İzmir yani evet. kadife ka'de oturan evet. e, İslam mahallesi evet. diyelim. E, fakat bu, bu dönemde yine de e, çok az sayıdan söz ediliyor fakat e, seyahatnamelerden bildiğimiz Türklerin Hı -hı. sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor İzmir'de. Fakat yine de ekleyelim değişmiyor bu gavur İzmir. Hmm. Ee, mesela bir örnek verelim. Hmm. Osmanlı'ya dönecek olursak bizim daha çok ele alacağımız kısmı bu. Hmm. Osmanlı'ya dönecek olursak İzmir'de her milletin giydiği giysi bile farklı. Hmm. Ee, Richard Schaentler bir seyyah. Ee, 1764'lerde İzmir'i ziyaret ettiğinde e, mesela İzmir'de Türkler ve Frankler bu vereceğimiz bilgiler önemli bana kalırsa. Hı hı. İzmir'de Türkler ve Frenkler e, sarı, Rumlar siyah, Ermeniler kırmızı, Yahudiler vişne çürüğü sahtiyan takıyorlar. Hı hı. E, kuşak takıyorlar. Kuşak. E, yine başlıklar da değişiyor. Yani başlık konusunda da biliyorsunuz Osmanlı bayağı e, ileri geliyor. E, ayrıca Türk mahallelerine de e, bakalım. E, diğer bir seyyah hı hı. Venezuela'dan General Miranda o da Türk mahallelerinin bazılarının gösterişli ve büyük ağaçlı ferah hmm. hanlara, saraylara sahip olduğunu ekliyor. Yine İzmir'de Rumlar yaşıyorlar fakat Rumlar İzmir'de gerçekten her açıdan güçlüler. Hmm. Bu Rumların evleri her anlamda daha zengin. Fakat benim burada dikkatimi çeken bir yer oldu. Ve bu elimdeki bir tez ee, hemen ekleyelim. Ee, İzmir'in sosyal ve ekonomik tarihi Ege Üniversitesi Nahide Şimşir'in hazırladığı hmm. tezden okuyorum. Bu seyyahların notlarını topladığı evet. tez. Ee, yine benim dikkatimi çeken acaba neden evleri bu kadar zengindir diye ee, yine bir seyyah. Şöyle diyor Avrupalı tüccarlar limana gelen Avrupalı tüccarlar İzmir aynı zamanda evet, e, çok bir büyük bir ticaret hikayeti. liman e, şehri. Bu da birçok şeyi etkilemiş hı hı. ama şunu da etkilemiş. Limana gelen Avrupalı tüccarlar eşlerini Rumların arasından seçiyorlardı. Hı hı. Bu da Rumların e, maddi durumlarında bir iyileşmeye pekala bir iyileşmeye neden oldu. Yine burada seyahatnamesinin devamında bu Rumlar, Rum kadınlarının Giydiği giysilerden dahi bahsediyor. Diğer bir grup Yahudiler. Hmm. Yahudi nüfusu genelde aracılık, tefecilik, tercümanlık, vergi mültezimliği gibi işlerle uğraştığı söyleniyor. Ermeniler var. Ermeniler de ipek ticaretiyle uğraşmışlar İzmir'de. Bunların Anadolu ile ilişkilerinden de bahsediyor yalnız seyahlar farklı olarak. Şimdi asıl e, bizi ilgilendiren hmm. e, mimari açıdan Levanten grubu var İzmir'de. Evet. E, Lever kökünden. Evet sen onu daha iyi söyleyebilirsin. E, Feyyaz Erpi'nin hmm. e, önümüzde Feyyaz Erpi'nin yazdığı makale var. Orada da geçiyordu. E, Lever kökünden doğu, doğmak aynı zamanda hmm. doğu Doğu anlamını taşıyor Lever. E, yani bu doğudan, doğuya yerleşmiş e, batılılar için Avrupalılar için kullanılan bir tabir hmm. Levanten. Fakat biz burada İlber Ortaylı'nın tanımını esas evet. alacağız. Levantenler bir sosyal grup, bir kulüp anlamında. Hmm. Levanten grubu yani Avrupalıların oluşturduğu bu grup daha çok zaten Buca, Bornova, Seydiköy gibi yerlerde Saifiye evlerinde yaşıyorlar. Evet, bunlar Şimdi... merkezdeler değil mi? Bornova'da mesela merkezde. Ben evet, evet. Yine öğrenciliğimizden biliyoruz. 89 yılında biz Ege Üniversitesi'nden çıkıp otobüs duraklarına giderken epeyce bir yol kat ediyoruz. Şimdiki e, Tansaş'ın o da otobüs durakları biz de oradan orada çok Levanten evleri vardı ve duvarları çok yüksekti. Onu, evet. Biz kolay kolay e, işlerini göremezdik ara sıra denk gelirse yani bir araba e, girerse görürdük. işleri hakikaten e, cennet e, gibi yerler yemyişil e, ama dediğimiz gibi o e, normalde işte. Artık o Levantenler e, yine dönelim iki kelime eşraf ve etrafa biz e, etrafındakiler zaten apartmanlar da kalan insanlardı. Onlar ise eşraftandı yani i̇şte Levanten'diler. Levanten örneği bayağı e, vurgulanıyor. Çünkü evet. yani dediğiniz gibi mesela mimariye dönüp baktığımızda Levantenlerin evlerinin etrafında e, çok yüksek duvarlar var dediğiniz evet. gibi. Aynı zamanda Levanten mimarisi hiçbir zaman Türk mahallelerini etkilememiş veya çevresindeki hiçbir mahalleyi etkilememiş. İzmir e, mimari karakteri Rum mimarisi. Evet. Yani. Türk mahallelerine hiçbir tesir olmamış Levanten mahallelerinde. Bu işte kültürel yapıdan da geliyor tabii. Yani bir kere o Levanten evlerinde bir kere bir uşak olması lazım, bahçiven olması lazım. Şimdi bizim Türk genelliklerinde hani yine bizim bildiğimiz bir avlu kültürü vardır. Yani o avlu kültüründe yine işte anne baba vardır, o çocuklar bir arada Bakın kararlar. hocam ben size bir, bir örnek okuyayım Hı. mesela. Türk mahallesinden ne demek? Nasıl en iyi bir hayat yaşarlar en iyi bir ev hmm. Türk mahallesinde camiye atik mahallesi hmm. şimdi camiye atik mahallesi neresidir evet, şimdi İzmir'deki yerden bahsediyor bir de dikkat et az önceki şey gibi düşün camiye atik dediğimiz yani camiyle e, tanımlanan isimler bunlar evet, yani evet. henüz e, orada gar yok hay ee, camiye atik işte, e, şimdi okuyorum mesela bu da evet. Ee, yıllara göre Camiatik Mahallesi'nin aldığı isimler. Camiatik anladığım kadarıyla çok büyük bir mekan. Hı -hı. Zaten şu da dikkat çekmesi lazım. Yani az önce Seyyan aktardığı gibi, Hı -hı. mesela bir Türk mahallesinde saraylar, hamlar da var. Evet. Ama aynı zamanda yine normal bir Türk mahallesinde Olur. rastlamak mümkün. Hı -hı. Yani açıkçası böyle bir e, mahalle. Pek doğru dürüst bir mahalle hayatından söz edemeyiz hmm. İzmir'de. Mahallenin kuruluşu çok geç dönemlere yansıyor. Hatta muhtarlığın kuruluşunda bile İzmirliler muhalif oluyorlar hmm. muhtarlığın kurulmasına. Yani e, bu mahalle hayatından pek bahsetmek e, mümkün olmuyor. Mesela cami çok büyük bir mahalle. Hmm. De, mahalle dendiği ölçüde Bizim yani. Bizim mesela... E memlekette de Van Erdiş'te mesela Cami Kebir mahallesi vardı bilmiyorum mesela İzmir'de Cami Kebir mahallesi var mı mesela Cami Atik yoktu bizim orada Cami Kebir vardı mesela Evet Cami, Keb Cami Atik mahallesi hmm. daha sonra şimdi bugünkü adlarını hmm, okuyorum. Bugünkü adlarına bakalım ee, Kahraman Bizim şu anda bildiğimiz kahramanlar bildiğimiz... Ee, kahramanlar e, Mahallesi içerisinde aynı zamanda e, İsmet İnönü ve Altıok ok Mahalleleri de e, evet, evet. var ve ama daha sonra bunlar Kahramanlar Mahallesi'ne e, dahil ediliyorlar. Evet hocam. Evet. Ee, diğerlerini okuyayım. Kahramanlar Uğur Mahallesi, Odunkapı Mahallesi Bozkurt Mahallesi peki bunlar tanıdık, tanıdık mısınız bu mahallelere? Yok. Yok. Şimdi bunlar e, yoktur herhalde. Yani bir ama alanda mesela Kestelli Mahallesi, Kestelli bunu Mahallesi. Evet, Kestelli Mahallesi, Kestelli Ortaokulu biliyorum ama yani bakmam lazım. Yani Kestelli Mahallesi olarak geçiyor mu gidip sormam lazım. Yani Kurtuluş mesela Konak, evet, kurtuluş bu, bu sonra civarı Konak oluyor. Evet, bu civarı antiyor. Mesela Camiatik Mahallesinden bir ev, hmm. bu ileri gelenlerin oturduğu. Evler, saray deniyor. Ee, mesela e, camiatik mahallesinde bir tarafta hamam, evet. bir tarafta e, lebidarya, hı. bir tarafta Müslüman mezarlığı zaten biliyoruz. Hı hı. Diğer tarafında yol, üç katlı bir bina hı hı. düşünün. En üst katında dört odası var, sofası var, iki kenifi var. Hı. iki kenifi var biliyorsunuz. Orta orta tuvaleti var. Hı -hı. Kenefi var. Hı -hı. Orta katta dört oda var. Bir de bir kenef var. Evet. Keneflere bakın yani. Hı -hı. Ee, alt katta iki mahzeni var. Camekan odası var. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. mutfak e, mutfağı var. Mutfak. Ee, bir miktar havlusu var. Avlusu Hı -hı. var önünde. Evet. Avlu, avlu zaten şart. Yani. Evet ve hadika'yı var. Bahçesi var, hadikası var. Evet. Ee, yine diğer ev örneklerine de bakıyorum. Mesela ca e genelde camiatik mahallesinde Müslüman, mesela buradan sayıyı da okuyacak olursam, mesela camiatik mahallesinde, burada tablolarda verilmiş. Camiatik mahallesinde 287 İslam e e mahallesi olarak Hı. 297 sayılmış 287 özür dilerim ee, yine mesela 9 ecnebi yaşıyor burada Hı. ecnebi derken yani rumlar da var içlerinde evet. yunanlar da var yani evet. bunlar genelde e mesela burada bakıyorum yunan ecnebi yahudi ermeni rum diye ayırmış ama e ecnebi derken yani bu tablolarda Osmanlı'nın kayıtlarında farklı anlamlar Hı. taşıyabiliyor eee yani böyle. Mimari böyle. Türk mimarisi. Levantenliğe dönecek olsak evet. buradan. Ee, İzmir mimarisi mesela iki çeşmelik dışında iki çeşmelik bir Türk mahallesi. Hmm. Ee, şimdi ismini anımsayamıyorum o dönemdeki. İki çeşmelik bir Türk mahallesi. Yani tamamen Türk mimarisi. Fakat iki çeşmelikten çıkınca... Tamamen Rum mimarisi, tamamen Rum karakterine geçiyorsunuz. İzmir tamamıyla Rum mimarisi. Mesela hmm. bugün de dönüp baktığınızda her yapıda bunu fark edebilirsiniz. Şimdi bunu en çok gördüğümüz yer e, Alsancak, değil mi? Yani Punta. E, Punta e, eski ismi e, ve e, Buca'da. Yani e, Buca'daki bu tür yerlerde nasıl görüyoruz? İşte, eğer, Aslında e, hocam e, yani o kadar uzağa gitmeyin. Mesela e, benim oturduğum yerde Tavuk'ta e, Mesela şey civarında da yani kenar mahalleler diye geçiyor hı hı. buralar ama yani arada sırada görebiliyorsunuz aralarda kalmış evler var. Bunlar nazardan kaçıyor ama ya yani İzmir tamamıyla bir Rum mimarisi. Tabii tabii. Yani şunu biliyoruz tavanlar yüksek, kapılar yüksek hatta hani ben lisedeyken okuduğum zaman çok sevmiştim. Rum geleneğine göre mesela ekili bir arsaya, top, verimli bir toprağa ev dikmek mesela seni komşuluktan edermiş. Yani ya. e, tabi yani Rum geleneğinde yani burası zaten ekili bir alan yani nasıl olur da buraya ev dikersin yani eğer o Rum geleneği bizde biliyorsun Rum kelimesi de Rumi kelimesi aslında önemli biz için bizim için çünkü e, şu anda herkesin bildiği bir Mevlana Cellettini Rumi var e, Fatih Ustan Mehmet mesela ben Rumun şey, e, imparatoruyum e, e, diyordu Aldrumovur Türkiye yazık oldu. He. Yani bizim... E, o, onu demeyelim. Onu biz demeyelim. Yani. Bizim, e, Rumi, bizim Rumi geleneğe çok yakın e, bir şeyiz. Hatta kitabı da verelim. E, Salih Özbaran'ın Osmanlı'da Rumi Gelenek diye çok hoş bir kitabı vardır. E, bu arada e, şey olsun. Biz o e, bence e, Rumi geleneği mimariye de dönüştürmemiz gerekirdi. Dönüştürenler var mı? Var. Yani bugün diyelim ki işte e, İzmir'deki... E, bildiğimiz e, mesela işte Vali Konağı, Saat Kulesi, e, Konak Cami. Fakat Saat e, Kulesi bunlar... sonra değiştirildi biliyorsunuz. E, biliyorum ama e, o şeyi yansıtıyoruz yani e, konut anlamında yani, söylemiyorum ama o, e, taş Saat taşa verilen mimaratsı. E, Saat Kulesi Osmanlı Saat Kulesi benim bildiğim kadarıyla bir padişahın doğum günü vesilesiyle hediye ediliyor. Saati e, Avrupa'dan e, sa efendim. Saati. O içindeki saat e, Almanya e, tarafından gönderiliyor. Hmm. E, şey mimar, şey çizim e, Abdülhamit döneminde. E, Abdülhamit, evet, evet. evet. E, 1901. Evet. E, yılında. Yani, Fakat daha sonra Osmanlı'yı andırıyor diye değiştirildi bu saat kuyası. İşte Değiştirilse bile o Rumi gelenek var. Yani Allah'tan yıkılmadı. Yani e, onu söylemeye çalışıyoruz. E, diğer taraftan yine e, şey döneminde yapılan e, 2. Abdülhamit döneminde yapılan İzmir Kız Lisesi daha evet. sonradan e, Yunan işgali. Hocam Kız Lisesi'nin adı hakkında bir malumat var mı? Kız Lisesi e, şimdi ilk önce e, Kız Ortaokulu Namı Kemal e, Lisesi. Daha sonra Namık Kemal Lisesiyle beraber birinci e, erkek okul Atatürk Lisesi oluyor. Onlar ondan sonra Namık Kemal Lisesinin ismi e, kaldırılıyor, İnönü Lisesi e, yapılıyor. Daha sonra e, Hatay'da İnönü Lisesi açılınca mesela hmm. ki o bina çok kötü bir binadır e, İnönü Lisesi binası evet. çünkü ikisi tarihi binadır Atatürk Lisesi ile Namık Kemal Lisesi e, ve kız lisesi bu üç <gülüyor> okulu düşündüğümüz zaman daha sonra İsmet Ünün'e tekrar namı evet. Kemal oluyor. Atatürk birinci erkek okulu olan Atatürk Lisesi'ne dönüştürülüyor. Kız Lisesi ilginç. Kız Lisesi Yunan işgalinde İonya Üniversitesi açılacak diye bitiriliyor mesela. Yani dizaynı yapıyor. Orası eğer İzmir Hadi. Yunanların olsaydı Hadi. orası bugün İonya <gülüyor> E, üniversitesi Böyle, olacaktı. Bir üniversite örneği yok bildiğim kadarıyla. İşte e, İzmir'de yok. Evet yani şeyi biliyoruz tabii. İkinci Abraham dönemdeki yine üniversiteleri yani, biliyoruz cum ama. Cumhuriyet mimarisi. Yani mesela, mesela Mimar Kemalettin. Mimar Kemalettin'in adını... evet. Mimar Kemalettin'in e, yani bir üniversite çizseydi herhalde çok güzel orada ama Mimar Kemalettin'in eserlerini biliyoruz. Daha çok İstanbul'da ama İzmir'deki de Şimdiki borsa e, binasını evet. biliyoruz Mimar Kemalettin'de. Mimar Kemalettin onun için bizim için çok önemli. Çünkü e, 1884 yılında e, biz Hendesey Mülkiye e, Okulu'nu açıyoruz. E, Mimar Kemalettin o açıdan önemli. Ulusal bir mimarlık çabası içerisinde. E, hatta e, o dönem 1908 yılında Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti'nin 21 üyesinin e, üçü Türk ve bunlar mimar. Bunlardan bir tanesi Mimar Kemalettin 11'i e, diğer e, 10'u mühendis mimar olarak 3 Türk var sadece. Evet. E, onun için Mimar Kemalettin şey açısından önemli. Uluslaşma sürecinde, Türkleşme sürecinde önemli. Hatta son dönemlerinde İslamcılığa da e, Kaydı söyleniyor Hı, da da e, mimari açıdan evet kaymaması mümkün değil yani, yani o kadar doğru mi? mimarlık <gülüyor> açısından düşünün zaman şimdi kültürel açıdan şunu da söyleyeyim açıdan... mimar Kemal Ettin birinci ulusal mimarlık kongresi evet. diye geçiyor evet, yanlış evet, evet, evet. e, dilendirmiyorsam e, yani kongresi. beton binanın üstüne kubbeler evet. koymasıyla işte veya betonun üstüne bir takım çiniler Hı -hı. E, bezemesiyle. Ama biz bugün şunu biliyoruz yani e, İzmir e, Mimar Kemalettin Caddesi'ni de biliyoruz. <gülüyor> o şekilde bir mimariyle İzmir gelişseydi bugün evet. İzmir diyelim ki dünyada hakikaten bir mükemmel bir şehir yani o, olurdu. O, o cadde dışında pek bir... O cadde dışında işte yok. Bizim bildiğimiz evet. işte Elhamra Sineması olarak açıldığı Hı -hı. devlet ve opera bayası olarak oldu. kullanıyoruz. Bunlar hepsi zaten aynı zamanda. Elhamra Sinemasında İtifane... bayağı mazisi var. Yani 19... Hı -hı. Bir makalede okumuştum. Hı -hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ilk sesli film hmm. ya da e, ya yani öyle bir şey olması lazım. Yani film açısından önem teşkil ediyor. Film ilk ilk olma açısından i̇lk önem olma. teşkil ediyor. Mimari açıdan mükemmel. Evet. Ondan sonra şeyi biliyoruz yine e, Milli Kütüphane İttihat ve Terakki'nin e, desteğiyle e, olmuş e, Devlet e, Tiyatrosu e, yazmışım buraya Necmettin Emre tarafından. E, yapılmış e, tabii şeyde e, önemli yine bizim cumhuriyet e, dönemiyle beraber mesela e, fasat kelimesi çok önemli o dönemde diyorlar ki işte mimari bir eser geldiği zaman fasat e, yine yabancı bir mimar diyormuş ki bana planları getirmeyin bana e, yapacağınız eserin fasadını gösterin fasat bizim Türkçe ön diye e, yüz diye çeviriyoruz ama herhalde en uygunu çehre olsa gerek. Yani evet. çehresini evet. değiştirmesi lazım her şey dönünce. Bu şeyle de ilgilidir. Yani bizim yine Yunan felsefesine gidelim. Taşa vereceğimiz forma ilgilidir. <gülüyor> yani taşın formu mimarinin aldığı şekildir zaten. Yani biz taş, taşa ne kadar estetik boyutuyla yaklaşırsak o kadar taşı forma ulaştırmış oluruz. Şimdi... E, düşün e, şu anda borsa binası mimar Kemalettin ve onun çaprazındaki iş bankasını düşün e, İş bankası binası e, bu anlamda e, mimarı açıdan bir ucubedir çünkü ucube kelimesini biliyoruz ki ucube kelimesi aslında tam da e, madde ile form ilişkisinde e, forma direnen şeydir yani bir taşta e, madde ne kadar ağırsa o kadar ucubelik taşır şimdi İzmir'in e, çoğunu düşünelim mesela evet, evet. İzmirin çoğu hakikaten e, ucubedir. Mesela yine şeyi bilelim Agora'nın önündeki otoparkı görelim. Ha, bu, yanındaki bu, şey. Ya yani halen anlaşılmadı. Evet. Yani bu taşla belediyecilik olmayacağı. O yüzden dedim ya belediyenin eline düşürmesi. Evet, yani, yani mahallelerin işte, başına gelen de o zaten. İşte bu bizim bir nevi kaderimiz olmuş şekilde yani, mimar Kemalettin'i devam ettiremedik biz. Şunu söyleyeyim verhasıl. iki çeşmelik dedik az önce evet, mesela iki çeşmenin devamında Agora. Mesela onların daha yeni iki iki evet, sene evet. önce kalktı. daha Aynen ben öyle. öğrenciliğim dönemlerinde biliyorum Agora'yı kimse göremezdi yok, zaten. Yok orada yani. bir otopark var. Evet. Ee, çok güzel bir otopark var. Yani yani. Evet şimdi e, İzmirli Rum zenginlerin müziği diyeceğiz. Hmm, tamam tamam. Kafe Aman. Kafe Aman. E, bu Kafe Aman müzikleri. Rembetiko'yu etkilemiş. Daha önce böyle bir hmm. program yapmıştık. Hmm. Rembetiko müzikleri çaldığımız. Hmm. Mülteci ve mülteci, Muhacir müzikleri başlıklı. E, bu Rembetiko daha sonra Yunan milli müziğine dönüyor. Hmm. E, mesela Kafe Aman Rosa Eskenazi, Rita Abacı gibi hmm. alanda birçok İzmirli bestecinin olduğu bir tarz diyelim. Çünkü tarz demin sebebi bu Kafe Aman tarzı yani müzikli kahve demek. Hmm. Ee, İzmir'de bu kahveler az önce belirtmiştik öyle anımsıyorum. Punta'da, Hı -hı. Alsancak'ta Hı -hı. var. Şimdiki İzmir e, de, de, Alsancak'taki özür dilerim. Alsancak e, iskelesinin olduğu kısım Hı -hı. daha çok Punta Hı -hı. adlandırılıyor. Bu kısımda bir kafe aman tarzında öyle diyeyim ya. Yani, öyle anlaşılsın. Hı -hı. Ee, ve İstanbul'da da örneği var. Ayrıca mesela Atina'da Pire'de hmm. bu tarz devam ediyor. Yani liman kentleri. Liman. Ee, limanda kurulmuş mekanlar. Ee, Arapçada aman yani bildiğimiz kafe aman. Hı hı. Ee, bu bu şunu da ekleyelim. Oryantal bir hava da varın diyor. Bugün Yunan Milli Müzesi deyince e, bunun içinde bir oryantal olduğunda yani hani ben bu müziği bilmiyorum daha önce dinledim mi diye ama aman kelimesi yani şöyle iki dinleyiciler için de söylüyorum. Yani mesela biz iki anlamda kullanıyoruz. Aman Allah'ım da da kullanıyoruz. Biz aman Allah'ım derken bir, bir şey dileme. Aman dileme de e, olabilir mi? Bilmiyorum. Evet. Yoksa bir oyun havasında aman deyip de kalkıp <gülüyor> o, oynamak anlamındaki müzik mi? Onu Ama bilmiyorum. Mesela yani, birazdan dinleyeceğimiz birazdan... galiba şey e, aman, aman dileme. Yok, aman yok, dileme yok, bu mi? aman ha, dileme. Olabilir. Hadi aman kızlar kalkın oynayalım mı? Yoksa bir Hı -hı. aman dileme mi? Hadi merak et. Mesela İzmir'de hmm. şöyle söyleyeyim. <gülüyor> İzmir'deki tarz Ud Santur Keman hmm. mesela Diğer taraftan bu İzmir'deki müzik e, Atina'ya, Pire'ye geçtiğinde e, mesela gitar ve buzuki de işin içine giriyor. Şimdi dinleyeceğimiz e, Sipros Peristeris. E, 1900 yılında İzmir'de doğmuş Yunan baba İtalyan annenin oğlu. Hı hı. Pek duyulduğunu zannetmiyorum. Şafak şarkısı. Hı. E, bu 1961 yılında çekilen o yüzden demiştim. Hı hı. Bir filmde de kullanıldı ama e, filmin adının da gözyaşı gibi bir şey olması lazım. Ya, o, o yüzden. Zaman, o zaman evet aman dilemek olabilir. Evet e, müzik Perister'e ait İzmir ve pire tarzı şimdi buna gelelim İzmir ve pire tarzı. Bu şarkının duyulduğunu pek zannetmiyorum o yüzden. E, Peristeris daha sonra pireye yerleşiyor. Evet. Diğerleri gibi ile ee, ilgili bir şey. Buzuki ve gitar var içinde. Van Vakis ismini verelim. Van Vakis o da Buzuki ve gitar. Ee, ya da daha çok gitar duyulabilir. Hmm. Ee, onun da ismini ekleyelim. Ee, Peristeris gibi ismi e, bu Kafe Aman hmm. e, tarzında e, duyulmuştur Van zamanında. Evet. Evet. Şafak şarkısı. <gülüyor> Programın ikinci yarısını gelecek hafta dinleyebilirsiniz. Uykunun faydaları Hazırlayan ve sunan Oğulcan Bakiler